Açık dergi. Açık dergi. Evet Açık Radyo ve Açık Dergi programındasınız. Canlı yayına devam ediyoruz. Açık Dergi içerisinde gerçi bir iki dakika kadar sürecek ardından geç, geçen hafta kaydettiğimiz bir söyleşi var yayında. Dinlemiş olanlar olabilir. İlk bölümünü salı akşama yayınladığımız Kicikareş e, Söylesi'nin ikinci bölümü olacak birazdan yayında. Van şeydi bir gruptu. Kicikareş grubu anti otoriter, anarşist ve fem feministlerin bir araya gelerek... Kurdukları bir dergi, bir oluşum ya da de platform demekti. Mümkün 2007 yılında yılındaydı. Önce isim e, kurulmuş, e, karar verilmiş daha doğrusu ismin Keşikareşi olmasına ve 2010 yılında ilk sayılarını yayınlamışlardı. Şimdi dördüncü sayı raflarda, çeşitli yerlerde bandolu olmadığı için birazcık aramak gerekiyor dergiyi. Ama bugün e, sorduğumuz kadarıyla bazı kitap son sayının tükendiğini de duyduk. Esas da mutlu eden bir gelişme bu Dağıtım zorluk yaşayan Gici Kareş gibi bir derginin İstanbul'da bitmiş olmasının Evet isim ka kara karga demek Kürtçe olumsuz Çağrışımları oldukça yoğun e, Bir deyim Kürtçe'de Kürt kültürü içinde daha doğrusu Ne gibi anlamlara geldiğini ve olumsuz çağrışımlarıyla Başlamıştık ilk bölümde süreçimizi Kenarda köşede kalmışlar Gibi özetlenebilir kendi açımızdan Kara karga meselesi Evet geçen Salı günü yayınlanan süreçinin ilk bölümünü kısaca özetlersek... Kürtlerde anarşizmi bir arada düşünemeyenlerden ya da ortodoks siyasetlerden gelen eleştirilerin yanında derginin Mezopotamya kültür merkezinde satılmasının da nasıl engellendiğinden bahsetmişlerdi. Özgürlüğü değerimden sonra yelteleyemeyen anarşistlerin bir araya gelerek çıkardıkları bir dergi, kişi kareş cezaevinde kürt mahkumlardan yoğun bir talep almakta güncel politika içerisinde epey topa tutuluyor olsalardı. Evet ama bir yandan da Kürt siyasetinde tali bir yolda duran anarşistlerin Kürt siyasetine dair eleştirilerinin nasıl kendi içimizde kalsın bu mevzular çok fazla dışarıya çıkarmayalım tabirle karşılandığından da bahsediyordu Sami Görenda ve İsmail Yıldız. Temel olarak orta sınıf Kürtlere dair eleştiriler getirmişlerdi ve ne camiye ne de kiliseye yarına biliyoruz Kürt anarşistler olarak diye de kapatmıştık kişi Kaleş'te yaptığımız söyleşinin ilk bölümünü. Şimdi geçen salı yarıda bıraktığımız bu söyleşiye devam ediyoruz. Sami Gören'de ve İsmail Yıldız'la beraberiz. Bir şeyi sormak gerekiyor herhalde. Yani 80'lerdeki 90'lardaki bu cehennemi savaştan sonra savaş süre, süreci içerisinde bu sesler çok fazla duyulmadı. Yani hem şöyle bir yerden duyulmadı galiba. Yani karşımızda bir devlet var ve baskı aygıtları olduk son derece görünür ve doruklarına ulaşmış bir şekilde görünür. Ama bir yerden sonra herhalde sizin de yaptığınız şeyi biraz bu anlamda geliyor. Ee, yani başka bir ses çıkması gerekiyor. Yani bu, bu durumun hakkını verelim. Bu mücadelenin hakkını verelim. Ama e, bu mücadelenin nereye evriltildiğini ve nereye gideceğini de görüyoruz ve başka bir ihtimalin peşinden koşuyoruz. Başka bir ihtimali hayal ediyoruz, kurguluyoruz gibi bir durum var galiba ortada. Yani e, bizim yani ben kendi adıma söyleyeyim, işte bu Kürt Anarşizmi'nin anarşizma hakkında ilk e, anarşizmin Kürdistan ikiden, anarşizmi Kürdistan anarşizmiden ilk haberdar olmam benim adıma. Son derece e, işte Batı'da dağıtımı e, şey olan işte Birikim dergisi'deki Ramazan Kayan'ın yazısı üzerinden olmuştu. Orada da mesela Ramazan Kaya'nın şey lafı işte, o mücadeleye başka bir yerden söz söylemenin hainlikle yaftalanması ve hainlik olarak görünmesi durumu. Yani sizin zannedersem sıkıntınız biraz bu yönde yani başka bir söz söylemek ama bunu nereden söylemek, i̇çeriden bir, hareketin bir yandan içeriden... İçerisinden söylemek ama bir yandan da başka evet. bir noktasından söylemek durumu. Anladım. Şimdi şey işte ben biraz romantik bir girişge olacak ama şey işte çok sevdiğim bir anaçsin sözü var böyle çok değer verdiğim ufuk açıcı bir sözü diyor ki e, sıkılmış dişlerle özgürlük türküleri söylenemez. Yani artık e, ben kürt hareketinin neşesini kaybeden bir hareket olduğunu düşünüyorum. Neşesini yitirmiştir. <gülüyor> yani o coş hususallığını yitiren bir hareket yani kötü bir politbüro pratiği olmaktan ileri gidemez. Yani hani Fukol şey demişti ya Sovyet devrimi için yani Sovyet devrimi nedir demişler Fukol'a o da ya yani muhafız değişikliği falan demiş. Ya biz dedik ki bu kadar devasa bir öfkenin, devasa bir isyanın yani meşe ve coşkuyla karışık bir isyan düşünün ki 90'larda biz şahit olduk ya inanılmaz bir şeydi. Ya tekabül edeceği şey çok daha özgürlükçü çok daha değerli bir şey olmalıydı. Ama yani maalesef zaman içinde baktık ki yani şey bu defa yani asık suratlı ama Kürtçe konuşan polik büro karşımıza dikildi. Ya, Buna nereden müdahale edebiliriz dedi. Tabi yani tabi yani bu müdahale ederken yani ya onların yöntemleriyle değil. Ya cırttak sesler çıkararak. Ha dedik böyle bir bilinçaltı karakteri atalım. 100 yıl sonra belki sökün der. Ya yani bir refleks oldunun farkındayız. Ama bunu şimdi yapmak zorundaydık. Yani ben yaklaşık işte tabi bu PK siyasetinden gelen birisiyim. Yani 2001, 2002 yılına tekabül ediyor bu tür işte anarşizm okumaları falan. Yani şimdi tabii Türk, yani şimdi öyle az önce dedim ya hem hem camiden olmuşuz, hem kiliseden hem de yani işte Türkiye'de yaşayan anarşistlerde yani birbirinin sıkıntılar yaşadı. Biraz yani o Hindistan'ı vurgularımız falan onları da irrite etmeye başladı. Bunu gördük, yani çok garip bir biçimde. Yani şeydir ya başka bir söz söylemenin mümkün olmadığı bir kuşatılmışlık atılmıştık hali düşünün. Yani her taraf kınıyor bir şekilde. E bu zaman içinde artık yani bizim motive eden bir şey haline geldi. Yani. yani bunu biraz ters etmeyi başardık. Yani buradaki somut itirazımız şu. Yani oluşmakta olan bir durum söz konusu. Kürt siyasal hareketinin işte yüz dolayında belediyeyi almış olması. Orada artık bir yerel yönetim mekanizması'nın Kürtlerin elinde olması meselesi bizim açımızdan kritik bir nokta. İşte kemalizmin kötü bir kopyasının ya da orta sınıfın inşası burada başlıyor. Biz mesela Baydemir'le görüşmüştük. Belediyeyi nasıl gördüklerini sordu. Ben şöyle bir şey söyledim. Dedim ki ben bu belediyenin kapısından girdiğimde, binadan girdiğinde sizin odanıza gelene kadar ki bütün o kurgu, bina, karşılama, dil, düzlem, jargon, Dedim ki bana Konya Belediyesi'ni hatırlattı. Niye de dedi? dedim ki bir farkı yok. Sadece bir fark var. Orada Türkçe burada Kürtçe. Ama işleyiş bakımından sistematik bakımından hiçbir farkı yok. Bizim aslında somut noktadaki itirazımız buradan başlıyor. Yani Diyarbakır Kürt hareketinin, Kürt siyasetinin merkezi. Ve orada oluşmuş bürokrasi, orada iş, oturmuş ve hiyerarşi, hiyerarşiye dönüşmüş o ilişkiler ağının Ankara'dakinden çok daha vahim olduğunu biz bizzat gördük yani. Neye bağlarsınız bunu? İşte bu Kemalizmin kötü bir kopyasının inşası. Hatta, Modernizm hatta, aslında... Hatta daha, daha tehlikeli. Yani çünkü sonradan görmedir. Hı. Çok Değil daha tehlikeli. De, yani Kürtler de, o kadın enstrümanlarını kullanmayı bilse. Yani bir tenezzül etmese. Bu tür şeylere. Bunun... Yani ninelerinden duyduğu o eşkıya hikayelerini temel küsurası haline getirse çok inanılmaz bir şey ortaya çıkarabilirler aslında. Bütün mesele e, benim açımdan modernizmdir. Hı hı. Yani peki PKK'nin içerisindeki modernist damlardır. Benim en büyük e, kabusun modernizmdir yani. Bana göre modernizmin demokratik olan tarafı yoktur yani. Hı hı. Modernizmi anlamak başka bir şeydir. Modernizmi bilmeden bugünü yorumlayamazsın. Bugünü yaşayamazsın ama modernist yaşamak seni tümden köksüz ve tüm, bizi tümden köksüz bırakıyor. Bütün mesele burada başlıyor. Bu durum hem Kürt edebiyatında yansımasını bulmuş. Hem dilde yansımasını bulmuş. Kürtçe'de modernizmin yarattığı tahribat hiçbir gücün yaratmadığı bir tahribatdır. Asimilasyon falan hikaye yani. Türklerin işte ilkokuldan başlayan asimilasyonunun yarattığı tahribat bizim Peki içerisinden gelen modernist damarın yarattığı tahribat yanında devede kulak kalır. Çünkü yani okullarda yapılan asimilasyon seni tamamen inkar etmeye dönük. Ama tabi direniş evet. stratejisine zamanla dönebilir yani o ki döndü de. Evet. Evet yani bahsettiği işte Diğeri köylüken... bir mücadeleye soktuktan sonra onun içinde bir daha cendereye girmek. Aynen. Orada artık seçenek daha da bulması zorunda. Ya bence zor yani Kürtlerin asıl savaşı yeni başlıyor. Kürtlerde asıl savaş yeni başlıyor. Şöyle bir örnek vereyim. Bir ordu bir yeri işgale gittiği zaman, diyelim ki İstanbul'u bir ordu işgale geldi. ...yapacağı ilk şey bir konumlanmadır, barınak inşasıdır. Ve alelacele oranın yapılarına benzer bir yapı oluştururlar, orada barınları ve savaş ondan sonra başlar. Kürtlerde de böyle bir durum söz konusu. Mesela Diyarbakır'da Cigarhul Kültür Merkezi diye bir yer var, çok muazzam bir bina, çok muazzam bir kültür merkezi. Türkiye'nin en güzel tiyatro salonlarından birinin yapıldığı bir bina. Ama ben içeri girdiğimde içim kan ağlayarak girip çıkıyorum. Çünkü buradaki evet, bu evet, AKM'de bir farkı yok. Kötü kopya. Kemalizmin kötü kopyası. Modernizmin Türkiye'deki inşa bulmuş halinden kastımız aslında biraz da somut noktalar da buralar. Yani böyle sanal bir e karşıt duruş üzerinden çok fazla bir şeyler tartışma, bir şeyler konuşmak gibi bir derdimiz yok bizim. Kürdistan'da oluşmakta olan durumun somut noktalarından bizim meselemiz başlıyor. Çok fazla Doğru, böyle kürt yani işte kötü bir sürprizimiz olacak Diyarbakır'daki kürt belediyelerine. Biz Kürtler dahille, orada tesis edilen ya yani bir fay hattıdır o orta sınıfın konumlandırıldığıyı. Onu kınayan bir içeriye e, sahip metin okumayı düşünüyoruz. protesto şeklinde Diyarbakır büyük şehir belediyesinin önünde. Yani. Bunu yapmayı çok istiyoruz. Organizeyi de e, Burada en büyük destek destekçimiz de aslında doğal destekçiler. Doğal yani bu durumun doğal Baldırı takipçileri. Baldır çıplaklar. İşte Ali Paşa, Han Çepek gibi Kürtlerin yoksulluk ve sefalet içerisinde yaşadığı bir yer. Ya da Van'da Kaçort. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, yani o orta sınıfın yoğunluk bulmamadığı <gülüyor> yerlerde tabii yani bir nerede ise duvarın boyutunu kapsayan işte plazma TV'lerinde işte Van'da Haçur'da, Hacıbekir'de, işte Diyarbakır'da, Bağlar'da, Alipaşa'da taş atan çocuklara güzellemeler yapan bir orta sınıf siyaset. Evinde oturup o televizyonda yani bu, bu kötü kötü bir şaka gibi geliyor bana ya. Ya da bunun kötü bir şaka olmasını istiyorum. Yani çok çok aslında dallandırıp budaklandırabileceğimiz bir şey ama evet. yani sınıfsal karakterini tamamıyla yitirmiş bir hareketten söz ediyoruz. Ama yine halen bu hareket içerisinde emek veren, direnen ya gerçekten canını veren, yani yaşının beş katı ceza alan işte şiirsel bir şey de anlamda değil mi işte taş çocuklar falan bunların hepsi baldır bak maalesef. Tabii bunlar üzerinden bir siyaset inşa etmek, bir söylem inşa etmek bana ahlaksızlık gibi geliyor. Bu da yani artık biz de biraz tabi bekledik falan. Belki yani o damar içerisinde karşı çıkış gelişir, hayır diyen insanlar çıkar ama baktık ki yani o kadar başka motivasyonları var ki. Yani bu hareket içindeki insanları yani o kadar halının altına süpürüyorlar ki yani dedik ki, bu herhalde yani ihalesi bize kaldı bu için. Evet, Bir an birçoklarının böyle birçok insanın Türkiyeli'nin kabusu geri dönüyormuş gibi oldu. Yani benim en azından şahsi hissiyatımın o yönde olduğunu söylemeliyim. Birçokları da paylaşıyordur. Bir yandan 20 insanın yanarak tamamen can vermesinden bahsediyoruz. Aynı gün gelen bir, bu gerginlik içerisinde gelen bir demokratik özellik ilanı var. Yani sıradan insan için, hayatta sıradan bir hayat süren insan için gerçekten şu anda fena bir bekleyiş hali var. Ne olacak diye. Yani birçok insan köşe yazarı da 90'ların başının tekrar bir şekilde zuhur edeceğinden korkuyor vesaire. Siz bugünleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle demokratik özellik mevzu aslında demin konuştuğumuz taraflardan baktığımızda birçok açıdan bence eleştirilebilir. DTK'nın yaptığı açıklamada da bana kalırsa söylenecek çok söz var. Sizler nasıl görüyorsunuz? Bir kere tek taraflı demokratik özellik deniyor. Ve aslında bütün bunların da ötesinde medyada sadece ölüm konuşuluyor. Şu anda konuşulması gereken esas konu hakkında ne belirleyebilirsiniz bize? Benim şahsen kafanızda. Şimdi bir çık. yandan da ihadede çalışma hasabiyle bir şey söyleyeyim yani e, bunu bunu çok içten inanarak hissederek söyleyeyim o yaşamını yitiren 20 tane Türk ordusunun e, askeri için çok üzüldüğümü beklemek istiyorum ama ya, şimdi fotoğrafın ben aslında 13 artı 7 diye düşünerek 20 dedim. Ya aslında Son yani bir şeydir kamal. yine bir manipülasyon var 20 kadar çünkü bir 5 e, tanesi geriler kıyafeti, kıyafeti giymiş asker şey kontra şey hmm. Yani aslında 20 20'ye yakın Türk ordusunun hmm. zayiatı var. ya yani neyse böyle saçma sapan istatistikler bunlar. Yani bir, bir insanın ya bir insan bile ölecekse kurulacak bir devlet ya da kesinlikle şey, bunu yani çok, kesinlikle, çok şey kesinlikle yani. bunu düşünüyorum. Ben, ben böyle yani bakıyorum o gün çok işte kanlılık ve demokratik özellikten bahsediliyor olması bayağı güçlü bir aslında. Yani ama. şöyle diyeyim yani. E, Kürtlerin Antis ama Kürtlerin ant iç sömürgesi yani, bırakın şey, demokratik özellikliği, demokratik olmayan bir özellik bile inşa etmesini benim değerli bir Ama Kürtlerin de bu konuda ben çok samimi olduğuna inanmıyorum. Yani özellikle inan eden Kürtlerin, Kürt siyasetinin. Şimdi Türkiye'de, yani ben sivil ve militarist, üniformalı, ayrımının çok iç içe geçmiş, çok grift bir hal aldığını düşünmelerden. Şimdi, şöyle diyeyim ya çok üzüldüğümü belirtmekle beraber o Türk ordusunun verdiği zayiatlara ee, yani bu, bu sarmana girdin mi bir defa yani oradan bir şey çıkmaz yani o yani sayısal bir şeye dönüyor şova döner. Şu kadar öldürdük onlar o kadar öldürdü. Bu, bu mivan dışında İHA'nın van şubesinde çalışan birisi olarak bu devlet hastanesi burnuna gelen Gelila cenazelerinin teslim alınma süreçlerinde ben yani aileler adına ben gidiyorum işte teşhis aşaması şu bu yani keza yine toplu mezar işleriyle de birebir ilgileniyorum bölge düzeyinde Şimdi mesela gelen cenazelerin yüzde doksanı çok militerist bir cinnet haliyle tahrip ediliyor tarif ediyor. Yani mesela bir kadın şeyi var, asla yani, yani hiçbir zaman unutamayacağım bir kareydi. İranlı bir kadındı. Geçen yıl cenazesi geldi. Ee, yani işte kadınlığını dişildiğini tartıştıran bütün bölgeleri tarif edilmiş. Ya yani vajinası uyuşmuş, göğüsleri kesilmiş, bilmem ne yapılmış. İşte ne bir de teşte babası geliyor. Yani yıllar sonra göreceği kızını o halde görecek. Şimdi mesela bunu ben bir yani tamam işte özel birlik, subay, işte kadrolu asker, ya bunların yaptığına inanmıyorum. Yani bizim şu an böyle çok dizimize vurduğumuz o çok ortalama er, yani güya inzibat zoruyla askere, askerlik şubesi zoruyla askere götürmüş insanlar yapıyor bunu, askerler yapıyor bunu. Ve yani cenazesi, tarih bedirmeyen yani, yani bir ölü geriyle bedeni bulmak neredeyse imkansız. Mesmen bir söz söyleyeceksek, nesne bir söz inşa edeceksek, bunun yolu yurda mı? Yani o toplu mezarları bak biz yani yırtındık yani, o cenazelere yapılanları duyduk. Ben en son bir dersimde 7 kişi yaşam eğitilmişti, Mayıs ayıydı herhalde. Yani gittik, ben gittim yani, bizzat gittim morga aileyle beraber. Yani kulak kesilmiş, göz oyulmuş, sen neden bunu görünmez kırıp? İşte bir yanık imgesini kullanarak ölen askerleri yani toplumu teyakkuza geçirmeye çalışıyorsun. Eğer yani hakikati düşünüyorsak, hakikat işi şey yapacaksak yani vallahi eğer bir silik yarışı olacaksa, Kürtler Türkleri döver yani bu trajedi bağlamında. Ya şöyle ya bir Kürtlerin şey var. trajedisi döver ama ben diyorum ki Türklerin yani trajedisine yer verilsin ama bu yanan askerlerin durumu da ya yani asla göz ardı edilmezsin her Kürt kalkıp buna üzüldüğünü söylesin üçüncü bir göz lazım. Yani bu şey yapmak lazım. Oradan o, o sarmaldan çıkmak lazım. Mesela şu an ııı e, ihade olarak yani. Ihadeli ııı e, kimliğimle. Bu arada ben de herhalde bir şey rol çatışması yaşıyorum değil mi? Bir yandan anarşist bir yandan ihadeli ııı e, yani ihadeli kimliğimle. Ya yani şu an bu e, aileler bize başvursun. Yani yetkililer operasyonları durdursun. Bunu çok açık söyleyeyim. Yani yaşam, ya yani öleceğimizi bilsek biz o askerleri gidip almak için şey olabiliriz. Ön ayak olabiliriz. Ya da bir işte PKK'nin elinde bir işte morttan işte gelen yerler cenazelerini alıyoruz. Devlet diyor aa bak işte iharede devletin arka bakacağız. Şeyin eee arka bakacağız. Şimdi yani Herkesi temin ederim ki, ben bilsem ki Kandil'de üç tane cenaze var ve aile. Yani şimdi ölmek de yaşamak gibi bir haktır. yani Bir insanın cenazesini alması kadar yani olan bir hak olamaz. Atıyorum, kayserili aile gelsin bize başvursun. Ben yine öleceğimi bilsem Kandil'e gidip o cenazeyi alırım. Yani bunu çok açık yüreklikle söyleyeyim. Ya da bir toplu mezar olsun, ya yani Türk askerlerinin bulunduğu bir toplu mezar olsun, ben şu an işte Kürt alanının içerisinde bulunduğu kemiklerin bulunduğu toplu mezarlarda hangi riskleri göze alarak gidiyorsam aynı riskleri göze alarak o Türk askeren kemiklerini almak için gidelim. Yani gönül ister ki yani tabi yani ihadenin keşke misyonu bu olmasa yani biz keşke ağaçta mahsur kalmış bir kedinin durumuyla falan ilgilenebilsek ama yani o kadar kemiğimize dayanmış şeyler ki bunlar. Ya bakın ya yani kısa bir şey söyleyeyim ya yani çaldıranda bir toplu mezar ortaya çıktı. İşte 94'teki bir çatışmada yaşamını yitiren kişi. Şimdi aileler bu konuda çok ayrıntılı araştırmalar yapıyorlar. Böyle yani gerekirse Kandil'e gidip görüşüyor. Yani ben onun nerede şey yaşıyormuşsun? Bir anne Diyarbakır'dan aradı yani Çaldıran'daki şey. 94 yılında olmuşmuş adıma. Oğlu da 94 yılında oralarda geliyor. Bakın arkadaşlar yani anlatacağım şey gerçekten benim için bir kırılma noktası. Belki de yaşıyor oğlum o kadını. Belki de o toplu mezarda değil. Anne bana dedi ki ya dedi oğlum artık son demlerini yaşıyor herhalde. Kocası ölmüş. Düşünün emekli maaşını falan üç beş kuruşu böyle yemeyip içmeyip biriktirip oğluna bir mezar yapma şeyi için biriktiriyor. Bana dedi ki ya dedi ya oğlum yani Kürtçe tabii böyle çok ağıt tonunda lirik bir biçimde diyor ki ya oğlum yalvarım benim oğlumun kemikleri orada olsun. <gülüyor> Belki bu. Çok korkunç bir şey bu. Belki de oğlu yaşıyor dediğim gibi ama ya diyor Allah'ım ya Rabbim yani benim oğlum o toplu mazarda olsun, kemikleri orada olsun. Ya işte bu çığlığa kurak verebildiğimiz an biz yeni bir söz söyleyebiliriz, yeni bir söz inşa edebiliriz. Ya özellikle biraz da erkek yani. Peki tam bir saat oldu. Ee... Kişi hakkında yani, bağlayalım istersen. Aslında öyle, yani ya bu hamur daha çok su alır vallahi biz <gülüyor> biraz <gülüyor> şey yaptık. Ya insanlar zaten bir şekilde size ulaşıyorlar, ama gene de size ulaşmanın yolu nedir? Vallahi bizim bir gmail adresimiz var, yani oraya yazan bütün arkadaşlara elimizden geldiğince, işte genelde dergi ya da hmm. dergi talebiliyor ya da yazıyor diyorlar. Onu yani Maalesef işte. Facebook'tur. Evet. Evet. Kıcık Gareş olarak Evet. Kijika, Kişi olarak da, Kıcık olarak da. E, yani işte bilgisayar e, formatına uydum, uygun. Kıcık Gareş <gülüyor> at e, -mail hı hı. Yani Oradan mail yolu yola sorular. Ayrıca zaten dergilerde şey var yani... E, İletişim numarası olarak ben kendi cep numaramı yazmışım. Hı hı hı. Oradan ulaşan arkadaşlara da gönderdiğimiz yardımcı olur evet. Ya bir de Van'da yaşıyoruz zaten yani. Zaten yanınızda olan birçok insan var illaki ama yayını dinleyenler için özellikle sormak istedim sabahı. Evet. Sami Gören Dava İsmail Yıldızla konuştu. Fal çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Biz de <gülüyor> sağlıcaklar <saati. gülüyor> <Başaklarız>. diliyoruz. Eyvallah sağlıcaklar.